DJ arts, esher, Uhtan Aldıkça nefes kafam kıyap ıhtan Her gün çek çek bu meslek ıhtan İmam lazım tırsak olduysa sıçar Çek çek çek çek, çek. her gün sence garip ıhtan Cezai ehliyetim yok, yok Şimdi mutfağında sarıyorum, oh bölümüne yazıyorum yaşıyorum Kafamı yazıyorum, acıları malı koyuyor Kanım donu adamım ayı gezer isem Ayı gezer ile takılmayı seçer isem Ayıl deme bir şey, uyuşanı de geçelim canım çeker isem. Jelibona dönüyorsun yarım şekerini Asıl keleveri, kafanı dengeleyecek olup nefesi ver Uhtan ölenen kalıp nefesi ver Kulca damarları yarıp geçerken, iken, adam Onları hasım eder içer Yulan paraları basıp rape Risk al bağımlıyım açık ve net okul edebilsem Çıkmazlarım arama bir geri dönebilsem Nasıl eve giden haritası kayıp iki şeridi çek hadi balinayı bayıl Cikseli tipe su alıp Kafatasının ucuna dokunar line alıp An kasıt, baz istasyonunda yaşar onlarca ber karmağına diş sarak okkan ok, kaşığı Yoktan varız, bardağın dolu tarafı çoktan yara Olacağı varır, olan olacağı varır Biz can dili bulup kaçma kalır Seçeneklerim daralar ondan sabır Otoban faalesi gibi yollardayım Yok olduğum olası arayıp, Mutlu sonların sonrası boktan olur o yüzden ortağımdayım sebebi olan organlarım Antikorlardayım Bağışıklık sistemimi zorlar Aynı parazit oyuncağı canım Yoklar durur Bu virüs karakterimi yontartalım Seninle ben ayrı tonlardayım Sen enlemdesin ben ise boylamdayım Ayrı dünyalar Aynı so hayatları ne yapayım Alternatifine bu kalmayıp İçimdeki canavara beni notlar sürüp Şefkat ile yorulurum ıksan Aksi takdirde kafama sıkcam Moruk dişten bile değil yılmam Henüz konuşmayı çözemedi sığınan Öfkelenip cıngar çıkar Üzerime çığlar yarıs kartaya çıkar hırslar Krizi fırsata çevir olup ısla Yine çınlar o kulakları mıhtan Kalemi kapınçla yazıp ruhum ok bedenimse bir hızla Ki ateşin mutfağında sana bir dolu ısmarladım O yüzden kafa kırıyorum ısrarlarım Aldık can nefes kafam kıyak ıhtar Her gün çek çek bu meslek ıktan Fıymam lazım tırsak olduysa sıçan Çek çek çek çek her gün sen cigaranı ıhtar Aldık can nefes kafam kıyak ıktan Her gün çek çek bu meslek ıktan Tüm türsak olduysa sıçan çek, çek çek çek çek Her gün sen cingirini ıhtan Ey! Çek çek ıhtan Çek çek çek ıhtan Nereden ıhtan Çek çek Çek çek ıhtan Çek çek çek ıhtan Nereden